Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men walah emma ba'du Bugün 18 Şubat 2011 Cuma 22-23 Ocak tarihlerinde İzmir İlim Derdi ehli Sünnette İman adı altında 6 altı oturumdan oluşan bir ders serisi yaptım. Son oturumun bir kısmını bana bazı ithamlar yöneten Ebu, Sanit, Ebu Said Hoca'nın yönelttiği bu ithamların doğruyu yansıtmayan ithamlar olduğunu belirtmiştim ben orada. Yapmış olduğu ve benim de cevap verdiğim başlıca, başlıca ithamlar şunlardı. Göya ben ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım adı altında İzmir Çeşme'de yaptığım dersin bir bölümünde demişim ki Hocası anıldığında talebenin kalbi ürpermez ise o ilim talebesi değildir veya buna yakın bir cümle sarf etmişim. Yine göre ben başka bir dersimde demişim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye ak dese, alimler ise kara dese alimlerin söylediği alınır demişim. Ben İzmir İlim Derde yapmış olduğum en son seminerdeki dersin sonunda, bu bana yapılan ithamlara cevap verdim ve bunların doğru olmayan ithamlar olduğunu açıkça belirttim orada. Ancak ne yazık ki birkaç gün önce bir kardeş tarafından bana yollanılan bir ses dosyasında bu Sayit Hocanın hala aynı şeyi savunduğunu ve aynı ithamlarda ısrar ettiğini, hatta bu ısrarı üzerine şiddetle bu ısrarı üzerinde şiddetle durduğunu gördüm. İşte ben şimdiki yapmış olduğum konuşmada inşallah bu hususta, tekrar, bu hususta tekrar değinmek istiyorum. Çünkü orada bana aynı iftiralar farklı yönleriyle atılmaya devam edildi ve ben kendimi burada savunmak zorundayım. Hemen burada şunu da söyleyeyim ki maslahat görmediğim müddetçe bu benim bunlara karşı kendimi son kez savunmam olacaktır kardeşler. Bunu söyleyeyim. Ben maslahat görmediğim müddetçe bu benim... ...bu kişilere karşı son savunmam olacaktır. Şayet benim... ...bu yapacağım konuşmamdan sonra... ...tekrar bir cevap daha verirlerse... ...ben tekrar bir cevap daha vermeyeceğim. Bu benim onlara maslahat görmedikçe... ...son cevabımdır. Şimdi Ebu Sait Hoca yaptığı o konuşmasında... ...hala... ...mesele gün gibi ortaya çıktığı halde... ...inatla benim o sözleri söylediğimi iddia ediyor... Ve bu iddiasında doğru olduğunu ortaya koyma adına çürük birçok karini ortaya koyuyor. Hatta birçok demem yanlış olur. Çürük bir iki karini ortaya koyuyor sadece. Diyor ki mesela, ben ona orada Resul'e itaat dersi altında reddiye verdiğimde neden Ebu Zerka cevap vermedi? Yani ben İzmir Çeşme'de ilim öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım adı altında ders verirken, Goya hocanın iddiasına göre kalbi ürpermesi gerekir demişim ilim talebesinin alimine karşı. Hoca da buna karşılık seminerin son dersini Resul'e itaat adı altında yapıyor. Ve bu dersi bana reddiye olarak yapıyor. Bana ve benim gibi düşünenlere reddiye olarak yapıyor. Sonra da diyor ki hoca işte buradan yola çıkarak diyor ki ben ona Resul'e itaat dersi adı altında reddiye verdiğimde cevap vermedi diyor. Şimdi bir, öncelikle buna birinci cevap. Öncelikle o dersin bize reddiye olduğunu, o Resul'e itaat dersinin bize reddiye olduğunu ben dersten aylar sonra öğrendim. Çok şaşırdım buna. Ben o dersi hiç üstüme alınmadım o an. O dersin yapıldığı an, o dersin benim üzerime olduğuna dair hiç bir şey geçmedi aklımdan. Ve aklımın ucundan dahi geçmedi bana reddi oldu. Çünkü benim zaten Resul'e itaat hususunda bir sorunum yok. Hiçbir sorunum yok. Bilakis Türkiye'de Resul'e sahih olan itaati en çok savunanlardan biriyim ben. Davet hayatımı bunun üzerine yani Selef'in anlayışı ışığında Resul'e itaat üzerine bina ettim ben davet hayatımı. Hatta öyle ki Bildiğim kadarıyla Türkiye'de mutlak hadis inkarcılarını muayyen olarak tekfir eden tek kişiyim. Yani benim Resul'e itaat konusunda ne gibi bir sorunum olabilir ki? Ben mutlak olarak hadisleri inkar eden her, her bir kimseyi tek tek muayyen olarak tekfir ediyorum. O yüzden ben bu dersi üzerime hiç alınmadım. Oradaki diğer misafirler gibi ben de normal bir dersmiş gibi oturup dinledim o Resul-i Taat dersini. Sadece dersin bir kısmında hoca kalbin ürpermesi kısmını söylerken sadece o kısmı üzerime aldım. Evet. O kısmın bana söylenmiş olduğunu anladım. Bana karşı söylenmiş olduğunu anladım. Ancak vallahi billahi ve tallahi kalbin ürpermesi sözünü lafız olarak bana nispet ettiğini anlamadım. O an... O zaman kalbin ürpermesi sözünü hocanın bana lafız olarak isnat ettiğini anlamadım o zaman. Sadece hocası için ağlamayı kalbin ürpermesiyle eşit derecede tutuyor ve bana bu şekilde yükleniyor olarak anladım. Ve hatta o zaman içimden demiştim ki Allah hidayet etsin bu yaptığı kıyaslamaya bak demiştim ben içimden Allah şahit. Ben kesinlikle o lafzı lafzi olarak bana isnat ettiğini anlamadım. Sadece ben alimler ağlıyor dedim. Çünkü ben o lafı söylemedim ki kendi üzerime ağlayayım. Ben sadece alimler için ağlamaktan bahsettim. Ben de işte hoca bu ağlama olayını kalbin ürpermesiyle eşit derecede tutuyor ve bana bu şekilde yükleniyor olarak anladım. O yüzden de zaten içimden demiştim ki Subhanallah ya, ya bu kadar da adaletsiz ve zalimce yaklaşılır mı diye kendi içimden geçmiştim. O yüzden ben hocaya Hocam ben böyle demedim ki diye reddiye vermedim. Çünkü hocanın benim böyle söylediğimi anladığını bilmiyordum. Çünkü ben öyle bir şey söylememişim ki aklımın ucundan dahi bu geçmedi. İki, ikinci çürük karı hocanın. Diyor ki benimle birlikte birçok kişi buna şahit diyor. Hepsine tek tek, tek tek yemin ettirebilirim ki diyor. Ebu Zerkak alimler için kalbin ülpermesinden bahsetmiş diyor. Hatta Talha hocayı da sıkıştırdım. O da öyle bir şeyler dedi falan diyor hoca. Bakın kardeşler genel olarak Türkiye'de bakın bu olaya nasıl yaklaşıyorum. Genel olarak Türkiye'de alimlere selefiyim diyen birçok kişi tarafından değer verilmediği için alimlere selefiyim diyen kişiler tarafından gerçek anlamıyla değer verilmediği için bu türlü benim kullandığım laflar yani alimler için ağlama tipindeki laflar yani alimler için ağlama onlar için onları düşünme gibi laflar insanlara alışık olmadığı tuhaf laflar olarak geliyor Türkiye'de selefî maalesef. Ehli sünnet birçok kişi tarafından doğru anlaşılmadığı için bu türlü laflarım onlara tuhaf geliyor. Ve bu türlü lafızları duyduklarında bunu hemen tasavvufi sözler olarak değerlendiriyorlar. Türkiye'de maalesef selefiyim diyen birçok kişinin bilinçaltı bu türlü sözleri ön, önceden reddetmeye hazır durumda tabir sahize programlanmış. Yani Türkiye'de öyle bir selef mantığı verilmiş ki selefiyim diyen birçok kişinin bilinçaltı bu türlü sözleri önceden reddetmeye hazır durumda. İşte sen sahih anlam içeren yani alimler için ağlama sahih bir anlamdır. İşte sen sahih anlam içeren... Ancak bu kişiler tarafından tasavvufi olarak değerlendirilen bir cümle sarf ettiğinde bunu hemen bazı ayetlere veya bazı hadislerle, bazı ayetlerle kıyaslıyorlar ve hemen şirk koştun, bidat işledin, küfür işledin konumunda görüyorlar insanları. İşte orada ben, o dersimde ben hoca için ağlamak, ağlamak lafzını sarf ettiğimde orada birçok kişinin bilinçaltı, ki kim oldukları belli zaten, Birçok kişinin bilinçaltı bu türlü lafızlara olumsuz yaklaşma olarak programlandığı için kardeşler, hoca bu lafzı ürperme olarak, ağlama lafzını ürperme olarak değiştirince, bazı kimselerin istem dışı olarak zihninde bu şekilde yer aldığı olay. Çünkü insanların bilinçaltında zaten bu türlü cümleler tuhaf geliyor. Yani tasavvufi mevzularda bazı selefiler öyle aşırıya kaçmış ki hak olan şeyleri bile batıl görmeye başlamışlar. Durum böyle olunca, sen alimler için ağlama sözünü zikrettiğinde insanların bilinçaltı bu türlü cümleleri, bu türlü lafızları baştan itibaren reddetmeye hazır olduğu için hoca tuttu bir sonraki akabinde derste de hemen o ağlama lafzını ürperme ile birlikte tahrif edince hemen insanların bilinçaltında bu yerleşti. O yüzden hoca bak demedi mi dediği zaman hemen birkaç kişi evet dedi dedi diye ortaya çıktı. İşte benim kanaatim de şudur ki Talha Hoca ki ben kendisini Allah için seviyorum ve kendisi her geçen gün zaten e, selefin menhecini daha iyi e, anlıyor. Selefin menhecine daha iyi doğru gidiyor. Elhamdülillah kendisi onların menhecinden kurtuldu ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Benim kanaatim odur ki Hoca da bu şekilde farkına olmak farkına varmak vehme düştü. Şimdi ben burada açık ve net bir şekilde söylüyorum ki kardeşler. Burada Allah da şahit olsun, siz de şahit olun. Burada açık ve net bir şekilde söylüyorum ki Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti kıyamete kadar tüm dünya hayatım ve ahiret hayatım boyunca üzerime olsun ki Allah'ın, meleklerin ve lanet edicilerin laneti üzerime olsun ki ben böyle bir şey söylemedim. Şayet ben böyle bir şey söylemişsem bakın şu saatte iki elimi şu an açıyorum ve diyorum ki Ey alemlerin Rabbi, ey kalplerimizde olanı, açığımızı ve gizlimizi bilen Rabbim, ben bunların bana itham ettikleri ürperme gibi sözleri söylemedim. Eğer söylemişsem, senin meleklerinin ve tüm lanet edicilerin laneti benim üzerime olsun. Bana cehenneminde öyle bir azap tattır ki, Firavun'a tattırdığın azapla eşit olsun. Rabbim eğer ben bunları söylemişsem, Beni kahru perişan eyle. Ahirette beni Muhammed aleyhissalatu vesselamın ve onun bütün ümmetinin karşısında Ey Muhammed bu senin ümmetinin en yalancısı, en sahtekarı, en rezili, en aşağı şeklinde rezil ve rüsva eylesin. Allah'ım eğer ben bunları söylemişsem senin güzel yüzünü görmekten sonsuza kadar mahrum eyle beni diyorum. Ve bunların işini bu anlamda Allah'a havale ediyorum. Ama şayet dememişsem bunlar senin bu saydıklarım senin üzerine olsun ey Ebu Said hoca demiyorum. Çünkü ben o sözleri söylediğim için ben o sözleri söylemediğim için bu belanın sana dönüp helak olmasından korkuyorum. Çünkü ben senin helak olmanı istemiyorum. Çünkü sizlerle ben bu akideyi öğrendim. Her ne kadar yanlışlarıyla birlikte olsa ben bu akideyi sizlerle birlikte öğrendim. Evet hepimiz o azametli günde Allah Subhanahu ve Taala'nın karşısına hesaba çıkacağız. Kim doğru söylüyor göreceğiz. Kim zalim bu konuda kim mazlum ortaya çıkacak. Ben yine hakkımı helal ediyorum. Ama sadece Rabbimden şunu istiyorum ki tek isteğim var bu, bu konuda Rabbimden. Herkesin önünde ahirette Ebu Zerkan'ın bu sözleri söylemediğini bildirsin istiyorum Rabbimden. Başka da bir şey istemiyorum bu konuda. Vallahi bilmiyorum kardeşler o konuşmasına en son konuşmasına baktınız mı? O sözleri söylemediğime, da, söylemediğime dair benim getirmiş olduğum karinelerin, delillerin hiçbirisine cevap vermedi hocam. Ben o sözleri söylemediğime dair birçok haline zikrettim derdeki derste. Bunların hiçbirisine cevap vermedi. Sadece duydum şahitlerim var dedi. O kadar başka hiçbir şey söyleyemedi. Peki benim de aksi yönde şahitlerim var nasıl olacak? Hem de kayıtların aslı kendilerinde olanlar da böyle bir şey olmadığını belirtti. Nasıl olacak bu? Bakın kardeşler ben kendisilerine karine getirdim, bu, karineler getirdim bu sözlerin, bu sözleri söylemediğime dair. Bakın birinci karine, dedim ki kayıtların aslı bizde var dediler bunlar. Bunlar dediler ki, hoca ve etrafındakiler dediler ki kayıtların aslı bizde var dediler. Ben de orada çıktım dedim ki hani nerede dedim bu e, kayıtların aslı koyun ortaya. Buna hiç değinmedi hoca cevabında. Bana cevap verirken buna hiç değinmedi. Cevap vermedi. İkinci olarak getirdiğim karine şuydu. Belçika'dan o derste hazır olan ve Ebu Saidlerle dini öğrenmiş Kamil ismindeki kardeş o dersi cep telefonuyla çekmiş. Ve orada benim öyle bir sözüm olmadığını görmüş. Ve hatta o ders Kamil kardeşin çektiği o ders o şekliyle internet ortamında da mevcut. Buna da hiçbir cevap vermedi. Bu getirdiğim bu karineye de hiçbir cevap vermedi. Üçüncü getirdiğim karine. Dedim ki ilim derde kayıtın aslı var dedim. Ona da hiçbir cevap vermedi. Dördüncü olarak getirdiğim karine. Eğer kesilmişse ders, sizin iddia ettiğiniz gibi o ürperme kısmı dersten kesilmişse görüntüde kayma olur dedim. Ona da şöyle cevap verdi. Ben işin teknolojik boyutunu falan bilmem diyerek sıyrıldı. Ve cevap ona da cevap vermedi. Beşinci olarak getirdiğim karine şuydu. İlimder çıktı kameranın karşısına. İlimder'in başkanlarından, üyelerinden, sorumlularından, yani kurucularından Necmi abi Allah'ı şahit tutarak böyle bir şey olmadığını söyledi. Buna da cevap vermedi. Altıncı karine olarak şunu getirdim. Daha yeni öğrendim bunu da. Birkaç gün önce öğrendim. Delillerden bir tanesini, karinelerden bir tanesini. Kardeşler Ankara'da Çamlı, Çamlıdere'den o seminere gelen, yani ilim öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım dersini verdiğim seminere gelen Ali Sağlık isminde 40 yaşlarında bir abi vardı. Oraya gelen. Yanında bu laptop getirmişti. Ben görmüştüm de o laptopu. Herhangi bir hatip gelip, Orada ders anlattığında hemen hatibin masasına laptopu koyuyordu köşeye. O laptopla hatiplerin derslerini tek tek kaydetmiş bu adam. Ve ben de ders verdiğimde benim de önüme o laptopu koymuştu. Benim de o dersimi yanında getirdiği laptopla çekmiş. Ve onlar da öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Ve bunu da daha yeni öğrendim. Yine bakın arkadaşlar. Burada açık ve net olarak söylüyorum ki. Lütfen bunu iyi dinleyin Allah için. Ben o sözleri söylemediğime dair en büyük delillerden bir tanesi de şudur kardeşler. Hüseyin Cinisli kardeşimin de tespit ettiği gibi Hüseyin Cinisli kardeşimin de tespit ettiği gibi Ebu Sait Hoca bazen ne söylediğini bilmiyor. Bakın bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Bu sadece vakianın beyanı babına söylüyorum. Hüseyin Cinisli kardeşimin de tespit ettiği gibi Ebu Sait Hoca bazen ne söylediğini bilmiyor. Dediğim gibi bunu kesinlikle hakaret anlamında söylemiyorum. Kastım şu, Ebu Sait Hoca bazı söylenen sözleri, bazı kullanılan terimleri, ıstılahları, ilmi cümleleri tahlil edemiyor. Keza kullanılan bazı cümleleri eksik ve yanlış anlıyor. Örnek, bakın örnek veriyorum anlayın diye. Mesela ben o derste ne dedim arkadaşlar? derdeki derste. Dedim ki Kamil diye lütfen bu sözlere dikkat edin. Kamil diye bir arkadaş var. Cep telefonuyla çekiyor bu dersi. Sonra bakıyor ki ben öyle bir şey dememişim. O cep telefonundan dinliyor öyle bir şey dememişim. Sonra Hoca Belçika'ya gittiğinde Ebu Said Hoca Belçika'ya gittiğinde dikkat edin. O dersi çeken Kamil değil de Kamil'in bir arkadaşı Belçika'daki hocanın yaptığı seminere gidiyor dedim bak. Kamil değil. Kamil'in bir arkadaşı Belçika'daki hocanın yaptığı o seminere gidiyor dedim. Sonra hoca benim konumu açınca hocaya karşı çıkıyor dedim bu kişi. Kamil'in arkadaşı Kamil değil. Ebu Said hoca ise en son yaptığı konuşmasında buna cevap verirken diyor ki Yahu diyor bir kere o gelen kişi Kamil değildi de Davut'tu. Bakın, e Subhanallah ben ne dedim? Ben Kamil mi dedim? Yoksa Kamil'in bir arkadaşı mıydı dedim? Ben bu örneği neden verdim? Yani Ebu Said hocanın bazı meselelerden, bazı sebeplerden dolayı lafızları anlayamadığına, tahlil edemediğine, fıkh edemediğine delil babından ben bunu söyledim. Ben orada diyorum ki Kamil'in bir arkadaşı gitti, Ebu Said hocaya karşı çıktı. Hocam işte ben de oradaydım, Ebu Zarko öyle bir şey demedi diye. Ebu Sayıl Hoca buna cevap verirken diyor ki bu kişi bana gelen kişi Kamil değildi. Kamil'in bir arkadaşı e, Davut'tu diyor. E ben de öyle dedim zaten Kamil değil de Kamil'in bir arkadaşıydı dedim. O arkadaşı da Davut. Bakın ikinci örnek yani Ebu Sayıl Hoca'nın meseleleri ilmi terimleri anlayamadığı ikinci örnek diyor ki işte Ebu Zerzer Kad Delalet fırkalarını sayarken şunları örnek veriyor. Göreve ben ilim derdeki şeyde şunları örnek vermişim. Bir hadis inkarcılarını evet bu doğrudur. İki Şiaları örnek vermişim evet bu da doğrudur. Özellikle Rafizi kısmı. Üç tekfircileri örnek vermişim bu da doğrudur. Dördüncü olarak diyor ki kendilerine Selefiyim diyenleri örnek vermişim. Halbuki ben öyle mi dedim arkadaşlar? Bakın gidin açın bakın dersi. Ben dedim ki Selef'in fehminden uzak durarak kendisine selefiyim diyenler. Kastım söylediğim de bu laf, lafız olarak da ben selef'in fehminden uzak olanları kullandım. Yani hoca, lafızları anlayamama anlayamama durumunda şu an. Onun sebebini bilemiyorum. Bu şu anki yaşından olabilir, başka sebeplerden dolayı olabilir. Allahu aleyküm. İşte bu, yedi, bu bu söylediğimle birlikte yedi karine ama benim ona sunduğum beş karineye özellikle ki bu son iki karineyi ben yeni, o, o, yeni söylüyorum. O beş karinelerin hiçbirisine cevap veremedi. Bir de ben şunu da söyleyeyim. İlkinde Talha Hoca'ya demiş ki Hoca Ebu Zarka öyle dedi değil mi demiş. Demiş ki Talha Hoca evet dedi ama yanlış bir şeyler kastetmemiştir o sözüyle demiş Talha Hoca. Bunun üzerine Ebu Seyyid Hoca diyor ki, Talh Hoca'ya cevaben. "Sen bunu nasıl söylersin? Bir nurcu bunu söylerse hemen yakasına yapı yapışılıyor." gibi şeyler söylüyor hoca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kıyaslamaya bak. Selefi bir insan da Bakın kardeşler, selefi bir insanda, muahid bir insanda asıl olan, asıl olan bu türlü kasıtların, bu türlü şirklerin olmamasıdır. Ama nur cemaati gibi bidat fırkalarında ise asıl olan bu türlü sözlerden batıl kastetmeleridir. Daha bunun farkına varamıyorlar. Tabi ki sen bir nurcu onu söylediğin zaman yakasına yapışacaksın. Tabii ki bir cehmiye, bir mutezile bir şey, bu türlü şeyler söylediği zaman yakasına yapışacaksın. Çünkü selefide, muvahhid ehlinde asıl olan bu türlü şirki şeyler, şirki kelimeler veya yanlış lafızlar kullanmışsa için, içinde batıl anlamlar delalet edecek bir şeyin olmamasıdır muvahidehlinde ehlinde. Asıl olan budur. Bidat ehlinde ise asıl olan kullandığı lafızlardan batıl kastetmeleridir. Bakın mesela biz bunu devamlı derslerimizde selefin bu anlamdaki menecini açıklıyoruz. Mesela Ebu Hanife amel imanının cüz değildir dediğinde Ehl-i Sünnet bu sözün bidat olduğunu belirtti ama Ebu Hanife'ye saldırmadılar. Onu yerden yere vurmadılar. Ona hakaretler etmediler. Onu gece gündüz gündem etmediler. Ama ne zaman ki aynı sözü Cehmiye'den bir kimse söyledi, bütün Ehl-i Sünnet üzerine saldırdı, bütün Ehl-i Sünnet onun üzerine yüklendi. Neden? Çünkü Cehmiye'de asıl olan menhecinin batıllığıdır. Yani mente, mute, mutezile veya cehmiye pardon mutezile diyorum cehmiye mesela ameli imandan çıkardık, çıkardığı zaman mantık yoluyla istidlal ettikleri için çıkardılar. O yüzden ehl-i sünnet mantık yoluyla istidlal etmenin batıl olduğu selefin ilminde varid olduğu için cehmiyeye direkt saldırdılar. Ama Ebu Hanife hayır Kur'an sünnetle istidlal etti ama hata etti. Yani iman edenler ve salih amel işleyenler ayetini getirdi mesela. Bak dedi amelle iman ayrı. İsabet edebildi mi? Edemedi. Ama menhece olarak ne yaptı? Doğru menheci kullandı. Yani Kur'an ve sünnetten istilal etmeye çalıştı. Yani biz asılla asıl olmayanı ayırt etmemiz gerekir. Tutuyor burada Tala hocaya saldırıyor. Diyor ki yani subhanallah bir nurcu böyle dese yakasına yapışmaz mıyız? Ya subhanallah nurcu zaten e, nurculuğundan ölümüne kadar adam gece gündüz şirk bidat içerisinde. Onda asıl olan budur zaten. Ama muvahhid ehlinde asıl olan hüsnü zandır. Asıl olan onun kullandığı laf, lafızların altında doğru anlamlar olmasıdır. Her ne kadar lafsı uygun olmayan bir lafız olsa da lafsı bidatla itham edilir. Ancak kastı sorulması lazım. Tevhidin hatırı diyorsunuz gece gündüz. Tevhidin hatırında bir damla bu yok mu? Gece gündüz tevhidin hatırını ön plana süren sizlersiniz. Peki niçin o reddiyeyi vermeden önce gelip bana sormadınız? Beraberdik, aynı oteldeydik, aynı lobideydik. Defalarca oturduk, çay değiştik. içtik. Niye sormadınız bu kelimeden, bu cümleden kastın neydi? Tevhidin hatırı bu mu? Bir baba oğluna dese ki, oğlum 500 kilometreyi 10 dakika içerisinde Pardon 100 kilometreyi 10 dakika içerisinde kat edeceksin ve X ismindeki köye varacaksın derse iki oğluna da birlikte. Bu evlatlardan bir tanesi yürüyerek geleceksiniz derse baba. Ve bu evlatlardan bir tanesi yürüyerek koşsa kesinlikle o bir saatte o 100 kilometreyi koşamayacaktır. Ve yarı yolda tıkanacaktır. Ama babasının istediği menheci yapmış olacaktır bu. Nedir babasının istediği menheci? O köyün istikametinde koşarak yürümesidir. Ama gücü takatı yok. Babası onun gücünün üstünde bir şey yükleyemez. Ve bu ondan sorumlu olamaz. Ama ikinci oğlu eşeği çalarak veya arabayı çalarak o yüz kilometreyi bir saat içerisinde kat ederek köye dahi varsa babasının istediği hedefe vardığı halde bu kişi yerilir menheci batıl olduğundan dolayı. Ama ebür çocuk Babasının istediği hedefe ulaşamadığı halde yerilemez Çünkü menheci sahih ama gücünün gücü yetmediği için ulaşamamış o hedefe. İşte bunlar muhalifleri nasıl muhamele edeceğini bilmiyorlar. Biz o yüzden ehli sünnet alimlerinin içerisinde hiç bidat sözler söyleyen yok mu? Hiç farkına varmadan Allah'ın isim sıfatlarından herhangi bir tanesini inkar eden yok mu? Var tabii ki. Bu alimler ilah mı hata etmeyecek? Bunlar peygamber mi dini konuda mahsum olacaklar? Ama bunlar bu hatayı yaparken kim gece gündüz onlara taan etmiş, saldırmış, üzerine gitmiş. Çünkü menheçleri sahi ama beşer oldukları için hata yapmışlar. Ama aynı hatayı bidat fırkası yaptığı zaman ehli sünnet onların kafasını, gözünü kırmış. Neden? Çünkü o bidata vararlarken zaten işlediği menheç batıl. Hatta ben size daha ileri derecede bir şey söyleyeyim. Ehli sünnet vel cemaat menheci batıl olduğu için isabet edenleri bile yermiştir. Bakın menheci, batıl menheçle ispat ettikleri için bazı meseleleri doğruya ulaştıkları halde yermiştir. Mesela ehli sünnet alimlerinden birileri Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi bir tanesini inkar etmiştir. ehl sünnet alimleri ona ta'an etmemiştir. Demiştir ki rahimaullah hata etmiştir. Allah ona rahmet etsin. Neden? E çünkü nas'ı görmeyebilir, görür yanlış anlar, bir sürü şey olabilir. Menheci sahih ama adamın. Nas gördü mü hemen alıyor ama o nasıl anlayamamış olabilir. Ama bidat tehli öyle mi? Yok. Akıl alıyorsa alıyor, reddediyorsa reddediyor. Mesela örnek en bariz örnek. Eşariler Allah'ın 7 sıfatını kabul etmiştir. Bunun içinde görme vardır, duyma vardır. Ehli sünnet de bu sıfatları kabul etmiştir. Ama Eşariler o sıfatları Ehli sünnet nasıl kabul etmişse öyle kabul ettikleri halde Ehli sünnet onları yermiştir. Neden? Demişlerdir ki çünkü siz o sıfatları kabul ederken bizim menecimizle kabul etmediniz. Biz neden kabul ettik? Kur'an sünnet delalet ediyor diye. Siz neden kabul ettiniz? Akıl delalet ediyor, ediyor diye. Demek ki akıl delalet etmezse siz yine inkar edeceksiniz diye eli sünnet onları yermiştir. Subhanallah kıyaslamaya bak. Selefi e, Nurcu böyle dediği zaman böyle, Selefi böyle dediği zaman böyle. Hem gel mu adama kastını sorma yanımda olduğu zaman. İkide bir tevhidin hatırı de. Ondan sonra gece gündüz tutun bunları yayın. Bakın hocanın mesela hocanın yeni ortaya çıkmış bir şeyleri var. Diyor ki bir sözü var katiyetle başka bir dinden olduğu için başkasına husumet yoktur. Sözü hakkında hoca böyle bir söz kullanıyor bir dersinde. Diyor ki katiyetle başka bir dinden olduğu için başkasına husumet yoktur diyor. Bu söz hakkında ne dersiniz hocanın bu sözü hakkında diye bana soruldu. Dediler ki hocam Ebu Said'in bu sözü hakkında ne dersiniz? Neymiş sözü katiyetle başka bir dinden olduğu için başkasına husumet yoktur. Ben buna cevap olarak şöyle dedim. Ben hocanın bu sözünü sahih olan anlamlara hamlettim. Çünkü hocanın her ne kadar akidevi hataları olsa da bu konudaki görüşü belli dedim. Bu konuda hata ettiğini zannetmiyorum. Ben hocayı Hüseyin, Cin Hüseyin Cinisti kardeşinden daha iyi tanıyor ve görüşlerini daha iyi biliyorum. Hüseyin Cinisti bu usta hocaya reddiye verdi. Ama ben hocayı Hüseyin Cinisti kardeşinden daha iyi tanıyor ve görüşlerini daha iyi biliyorum. Çünkü ben bunların Vesileleriyle akideyi öğrendim. Bunların arasında ben bir müddet kaldım. Bu konuda Hüseyin Cinisli Hoca hakkındaki, yani bu konuda Hüseyin Cinisli Ebu Said Hoca hakkındaki hükümde hisabet etmemiştir dedim ben bunu bana soranlara. Ancak şunu da özellikle söylüyorum ki, Hüseyin Cinisli Hoca hakkındaki bu hükmü verirken, Hüseyin Cinisli Ebu Said Hoca hakkındaki bu hükmü verirken izlediği metot doğru bir metottur. Hüseyin Cinisli bu metodunda hata etmemiştir. Dersin o sözünü almamıştır sadece. Dersi baştan sona dinleyip o kanıya varmıştır. O kanıya varmada da haklıdır. Bakın kanıya varmada haklıdır. Çünkü hoca lafsi hatalar yapmıştır o dersinde. Cinisli de gayet haklı, haklı olarak zahire göre hükmetmiştir. Her ne kadar isabet edememişse de zahire göre hükmetmiştir. Hocanın genel olarak akidesi bilinmeyip de sadece o dersine bakılsa, Evet Hüseyin Cinisli tamamen haklı olduğu ortaya çıkıyor. Hüseyin Cinisli kardeş hocanın genel olarak akidesini bilmek zorunda değil ki. Tek tek hocanın dersine baksın genel olarak akidesine baksın. O derse bakmış ve içerisinde geçen lafsi hatalardan dolayı hocanın batıl söylediğini belirtmiştir. O yüzden suç asıl olarak yine hocadadır. Ancak dediğim gibi bu konuda ben hocanın genel olarak akidesini bildiğim için öyle düşünmediğini öyle kastetmediğini biliyorum ve bunu söyledim her yerde. Hüsnü Zan'a gittim. Dedim ki hocanın genel olarak akidesi belli. Lafız olarak her ne kadar yanlış kullanmışsa da onun içerisine yüklediği anlam mutlaka böyle değildir dedim ben insanlara. Evet Hüseyin Cinisli kendi dinlediği ile haklıdır. Ama hoca da öyle düşünmediği ile haklıdır. Ki Hüseyin Cinisli Bakın ben hemen tuttum ne yaptım? Hemen tuttum hocanın bu cümlesini sahi anlamına yükledim. Çünkü hoca bu konuda bu kadar aşırıya gidecek. Bu dinsiz imansızların akidesine sahip bir insan değil bu anlamda. Kafirlere meyledecek kadar, onları kucaklayacak kadar, dinler arası diyalo diyaloğa yatkın bir görüşü yok. Ben bunları çok iyi biliyorum. Her ne kadar sözü onu gerektiriyorsa da ben genel olarak akidesini bildiğim için hemen doğru anlama hamlettim. Onlar niçin benim bu sözlerimi söyleme söylemedim ama söylemişsem dahi onların... E, iddiasıyla Neden hoca bunu sayı olan anlama yüklemedi? Hadi diyelim tamam. E, öyle bir şey hisse, ihtiyac hissetmedi. Peki orada neden sormadı bana? Nerede tevhidin hatırı? Ki Hüseyin Cinisli her ne kadar kendisinde kendisinde ufak tefek bazı mevzularda katılmasam da ben Hüseyin Cinisli'ye ufak tefek diyorum tabi. Bu herkeste olabilir. Türkiye'de akideyi en iyi en iyi bilen dört kişiden biridir Hüseyin Cinisli. Hocayla Cinisli bu konularda ve diğer akide konularında kıyaslamak dahi Hüseyin Cinisli'ye zulüm olur, değerini düşürür. Şairin dediği gibi ela tara en-seyf yenqusu kadruhu iza qila in el-asa. Görmüyor musun kılıcın değeri nasıl da düşüyor? Ey kılıç, kılıca bastondan daha keskindir dediğin zaman. Biz bunu kıyaslayamayız bile Hüseyin'le, Hüseyin, Hüseyin Cinisti'yle hoca. Hoca nerede? Hüseyin nerede? Hüseyin birçok talebesi bile bu mevzuların hepsini hocadan daha iyi bilen insanlar. Tabii ki Hüseyin Cinisti bu anlamda e, isabet etmiştir. Ama dinlediği kadarıyla yetinmiştir. O anlamda isabet etmiştir. Yoksa hocanın söylediğinde böyle bir şey yoktur. Ben hemen bu anlamda hüsnü zan yaptım. Çünkü genel akidesini biliyorum. Şöyle de diyebilirdim, kendim düşünebilirdim. Ya hoca, acaba hoca, tamam ben onun eski akidesini biliyorum ama hoca dönmüş müdür acaba? Öyle de demedim. Yani bir muahhid ehli böyle demez. Benim de şirk, küfür konularında akiden belli değil mi kardeşler? Sayı olan anlama hamledilmesi gerekmez miydi? O, o lafzı kullanmışsam ki, kullanmışsam ki. Allah şahit ben öyle bir lafzı kullanmadım. Ve ben bunu her türlü yemin ettim. Ve ben bunu her zaman her yerde açık ve net şekilde iddia ediyorum. Diyor ki hoca neden Ebu Zerka orada itiraz etmedi o zaman? Diyordu ya hani. Peki sen niye gelip ne kastediyorsun diye hiç sormadın? Tevhidin hatırı yok mu? Ama bakın Talha Hoca maşallah bu şuurla demiş ki ya hocam öyle dedi galiba da falan da ama doğru şeyler kastetmişti. Neden? Çünkü adamda bu anlamda şuur var. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bunlar selefin me o kadar uzak ki muhaliflerle nasıl muamele edeceklerini dahi bilmiyorlar. Alimlerinden Alimlerden, muhaliflerle muamele etme fıkını almamışlar bunlar. Evet tekrar söylüyorum kardeşler. Ben böyle bir şey söylemedim. Ebu Said Hoca vehme düşerek veyahut da bilerek öyle anladı, öyle zannetti. Evet söylüyorum Ebu Said Hoca. Ben öyle bir şey söylemedim. Siz vehme düşerek veyahut da bilerek böyle anladınız, öyle zannettiniz ve hemen bir müddet akabinde ders yapıp ülperme lafzını ağlama lafzını ülperme lafzıyla değiştirip tahrif edip kullanıp bazı kişilerin bilinçaltına böyle yerleştirdiniz. Sonra yine hocanın biz konuşmasına baktığımızda maalesef bir sürü doğru olmayan ithamlarla dolu şeyler söylüyor. Hayır. Ben de diyorum ki eğer o sözü söylemişsem yanlış anlaşıldı diyorum ki söylemedim ben. Söylemişsem bile doğru bir anlam yüklenmesi gerekiyordu. Evet dediğim gibi hocanın diğer konuşmalarına diner konuşmanın devamına baktığımızda maalesef bir sürü doğru olmayan ithamlarla dolu şeyler söylüyor. Yalancı diyor. yalancı diyor, sahtekar diyor, diyor ki bizi tekfir etti diyor. Seviyesizlikle vasıflıyor bizi, fitne çıkarmakla vasıfl vasıflıyor bizi vesaire. Hocanın yaptığı bu ithamların hiçbirisi doğru değil. Diyor ki yalancı ve sahtekar. Hiçbir örnek vermiyor. Pislikat izi kalsın mantığıyla yaklaşıyor. Vallahi ben herhalde Türkiye'de kardeşler Bizi fitne çıkarmakla, sahtekarlıkla, şunlarla bunlarla itham ediyor. Vallahi ben herhalde Türkiye'de fitnelerden en çok uzan, uzak duran kişilerdenim. Bakın bunlar devamlı her buldukları fırsatta benim aleyhime ders yapıyorlar. Her buldukları fırsatta benim aleyhime ders yapıyorlar. Gerek internet ortamında, gerek yurt dışında, gerek Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde devamlı beni gündem edip saldırıya geçiyorlar. Hocanın benim aleyhime yaptığı bir sürü ses dosyası var. Hatta özellikle ben ta geçen Ramazan bakın kardeşler. Ben ta geçen Ramazan umre'deydim. Ta Ramazanda bile bakın Ramazanda, o mübarek ayda bile internet ortamında bana saldırdılar. Ben oradayım, umredeyim ve hiç bunlardan haberim yok. Ben umre yaparken adamlar bana saldırıyor. Hoca hoca bayramda İstanbul'daki arkadaşlarını bakın Ramazan'ı geçtik hadi. Yine. Bayramda bile hoca İstanbul'daki bazı arkadaşların evine davet etti. Orada da bayram gününde dahi konu bendim. Subhanallah bayram gününde dahi konu bendim. Hatta hocanın etrafındaki birçok kişi bile hocayı bu noktada ayıkladılar ve gelip bunu bana söylediler. Ya bayramda biz gül uzatma günü deriz biz bayrama. Küslerin barışması günü deriz biz bayrama. Bayramda bile konu bendim baştan sona. O Ramazan'dan bu zamana kaç ay geçti? O Ramazan'dan sonra da hiç durmadılar, devam ettiler. İnternet ortamında devamlı hoca gündem etti. Belçika'ya seminere gitti, gündem etti. Ankara'ya gidiyor, gündem ediyor. İstanbul'da sabah namazından sonra ders verdiği birileri var, onların onlara gündem ediyor. Devamlı saldırıyor. Burak geçen Ramazan öncesini, Ramazan'dan sonrasından bu yana aylar geçti. Ben bütün bunları duymama rağmen tek bir kelime etmedim aylardır. Hep neden uzak durdum. Düşünün bakın bunlar her yerde devamlı bana saldırıyorlar. Ramazan'dan bu zamana zannedersem 6 ay falan geçti. O kadar saldırılar, saldırılarına rağmen çıkıp hiçbir yerde özel olarak konuşmadım. Hep fitneden uzak durdum. Hoca ve etrafındaki bazı kimseler devamlı bana saldırıyorlar. Sonra hoca konuşmasında diyor ki bu meseleyi uzatmayın, bu meselenin üzerinde durmayın tipinde bir sürü şey söylüyor. Hoca bu konuda o kadar samimiyetsiz ki ben dinlerken hayretler içerisinde kaldım. Kasetin başlarında saldırıyor, bana saldırıyor, Abdullah Hoca'ya saldırıyor, birilerine saldırıyor, başka derslerde cinistliğe saldırıyor vesaire. Sonra kaset dersin ortasında diyor ki bunları kapatın, bunları uzatmayın. Subhanallah ben dinlerken hayretler içerisinde kalıyordum. Hoca aynı konuşma içerisinde diyor ki kapatın bu konuşmaları diyor. Sonra hemen, hemen akabinde iki dakika sonra yalancı diyor. Sahtekar diyor, Abdullah hocaya saldırıyor, diğer konuşmalarında cinisli kardeşi gündeme diyor. Hayret ediyorum subhanallah bu nasıl ben hiç anlamıyorum yani. Vallahi ben bu zamana kadar hep fitneden uzak durmaya çalıştım. Hep bunların bu hakaretlerine, saldırın sabrettim ve hala sabrediyorum. Hocaya ben o dersin neresinde hakaret ettim? Tek bir hakaretim var mı benim? Neymiş müşrik demişim, kafir demişim vesaire. Ya müşrik kafir demenin neresi hakaret? Hem ben muayyen tekfir mi ettim? Hükmü söyledim ben. Hükmü söylemenin neresi hakaret? Yani bir insan küfür bir söz veya fiil sarf ediyorsa bu sözü küfür veya şirkle itham etmek neresi hakaret? Ben bu sözü küfür ve şirk diye itham etmiyorsam o zaman ben imanından şüphe etmem gerekir. Kendisi başka dersinde benden bahsederken bakın kardeşler küfürle itham etti diyor beni. Tekfir etti diyor. Bir şeyler diyor. Kendisi başka dersinde benden bahsederken küfür söz söylemekle itham ediyor. Çelişkiye bakın. Ve bu ses olarak elimizde. Ben onlar gibi bakın yapmam. Şunu yapmam. Ses kaydı bizim elimizde sonra ortaya koyamıyorum. Ben öyle bir şey yapma. Benden istesin hemen veririm ben ona. Kendisi başka dersinden benden bahsederken küfür söz söylemekle itham ediyor benim o sözümü. Ürperme sözümü. Ki ben demedim zaten öyle bir şey. Yine terbiye sınırlarını aşarak, hoca terbiye sınırlarını aşarak diyor ki aptalca söylenmiş sözler falan diyor, bana öyle diyor sözlerimi. Ya subhanallah bu ne çelişki anlamıyorum. Bana diyor ki Ebu Zerka bizi müşrikle itham etti, tekfir. Ki ben öyle bir itham yok, ben hükmü söyledim. Kendisi de benim sözüme küfür diyor. Bana hakaret etti diyor, kendi aptalca diyor. Ben bunların bugüne kadar hepsine sabrettim. Ankara'daki bakın Ankara'daki en yakınlarının da en yakınının da Ankara'daki en yakınların en yakınındakilerin bile en yakınındakilerinin bile kendisinin kabalığından gayet rahatsız olan Ankara'daki Kur'an mümisi var ya Kur'an ümmisi bu kişi sesli olarak bende var bu bana Abdullah Yolcu'nun köpeği dedi. Bakın aylar önce. Hüseyin cinisli kardeşime Abdullah Yolcu'nun gayrimeşru çocuğu dedi. Ben bunların hiçbirisine aylar geçmesine rağmen cevap vermedim. Hep sabrettim. Bunu hiçbir yerde kullanmadım. Hatta ağzının payını verelim diyen kardeşler oldu. Ben hayır dedim. Fitneden uzak duralım dedim kardeşler. Ben yine de o kişiyi kişiye hakkımı helal ediyorum dedim. Bunu söyleyen Ankara'daki Kur'an ümmisi Hüseyin Temel Alıcı. Bunu da herkes biliyor. Musa abi zaten dağıttı birilerini. Bunu ses dosyası olarak. Birileri hocam bunları kullanalım. Bunları rezil perişan edelim dedi. Vallahi ben bırakmadım. Bakın kardeşler. Burayı söylüyorum. Ebu Sait Hoca 6-7 aydır benim aleyhime devamlı saldırır. iftira atar. Ebu Zerka'dan ses yok. Taceddin Baybur'da Reddiye ders yapar bana Ebu Zerka'dan ses yok. Hatta Burak ses olmamasını Allah şahit dinlemedin bile reddiyesini. İtibar almıyorum çünkü. Yine Ebu Sait Hoca aptalca diye hakaret eder Ebu Zerka'dan ses yok. Sözümü küfür olmakla nitelendirir Ebu Zerka'dan ses yok. İnspak odalarında yapmadıkları saldırılar hakaretler kalmaz Ebu Zerka'da ses yok. Ankara'daki Kur'an Kur an ümmisi köpek der Ebu Zerka'dan ses yok. gayri gayrimeşru çocuk derler bizden yine ses yok. Yalancı der hoca bana her yerde Ebu Zerka'dan ses yok. Sahtekar der Ebu Zerka'dan ses yok. Bizim Menheci sohbetinde söylüyor bunu bir sohbetinde var elimizde. Kafirlerin Müslümanların arasında soktuğu bir fitne diye Menheci'mizi itham eder yine Ebu Zerka'dan ses yok. Onlarca söyledikleri şeyler var. Ben bütün bunların hepsini aylardır sabrediyorum. Fitneden uzak durmak için davetimi engel olmaması için hepsiniye çektim bunları. Bütün bunlara rağmen aylar sonra kendimi savunma adına sadece ilim derde yarım saatlik ders yaptım. Bu kişiler kıyameti kopardılar subhanallah. Düşünün ya. Bunlar bu kadar saldırı yapıyorlar. Bütün yükler altında kendimi yarım saat savunmuşum. Ve bunların yaptığı hakaretleri hiç orada gündeme dahi getirmedim. Bunların yaptığına bak. Kim benim kadar şimdi fitneden uzak? Allah'a yemin olsun ki bunların hakaretlerini bunlar aleyhinde kullanmak isteyen kişilere dahi ben engel oldum. Bunlar devamlı bana her ortamda saldırıyorlar. Bana bir yandan tekfirciler saldırıyor. Hem de şiddetli bir şekilde. Bu zahirler saldırıyorlar bana. Bir yandan mürciye diye itham edenler var. Hüseyin Avni yandaşları tarafından devamlı hakaret ediliyorum, saldırılıyor. Ahbah cemaatinden saldıranlar var. Yine bu zahirlerin kişisel hakaretleri var. Daha benim yaşım 29 ben bütün bunların altında sabrediyorum. Ben daha hocanın bırak oğlu torunu yaşında değilim. Torunu yaşındayım da. Devamlı küçük düşürücü sözler, iğneleyici sözler, gayri ahlaki tavırlarla iki senedir üzerime yükleniyor her ortamda. Bütün bunların sebebi neden biliyor musunuz kardeşler? Çünkü Türkiye'de bunların menhecini, ehl-i sünnetin menheci olmadığını açık ve net bir şekilde... Hatta kimi zaman yüzlerine ilk defa ben söyledim Türkiye'de. İlmi çelişkilerini, akidevi hatalarını edepli bir şekilde ilk defa ben dillendirdim. Hiç siyasi davranıp takiye yapmadım bunlara karşı. Bunlardan ayrı düşündüğümü, bunların menhecinden tövbe ettiğimi açık ve net şekilde ben beyan ettim. Bunlardan ay ayrıldığımı yüzlerine karşı söyledim. Ve etrafımda bunlar gibi düşünen onlarca kişinin hidayetine vesile olarak bunların düşüncelerinden kopardım kardeşleri. Ve elhamdülillah her geçen günde daha iyiye gidiyor. Ve daha o kadar çok söylenecek şeyler var ki ben bunların da hiçbirisini gündem etmiyorum. İşte bütün bunlardan dolayı saldırılıyorum ben. Daha nice ettiği bir sürü ithamlar var. Ben zamanında hatanız var demişim de hocaya. Sonra hoca beni evine davet ettiğinde bunları inkar etmişim. Allah beni katletsin ki yalan. Ben hiçbir yerde hocaya... Akidevi itham edip de bunu inkar etmedim. Her zaman söyledim hocanın akidevi ve menheci hataları vardır. Hiçbir zaman bunu inkar etmedim. Ne hocanın yüzüne karşı ne başka yerde. Ben hocanın evinde sadece bir noktada onda o da edebimden dolayı özür diledim ona. Dedim ki hocam sizin akidevi hatalarınız menheci hatalarınız olduğunu hala söylüyorum. Ama benim sizden sadece bir şeyde helallik istiyorum. O da size zamanında... Bir iki kelime kaçtı benim ağzımdan ağır sözler. Onlardan dolayı özür diliyorum. Onlardan da zaten uzun zaman geçti. Ben onları da ne zamandır söylemediğimi siz de biliyorsunuz. Benim sadece özür dilediğim nokta kişisel bazı bir iki laflardı ki bana göre de çok ağır, çok çok fazla ağır olmamakla birlikte ben yine de özür diledim. Ve hoca bana daha ağır sözleri söylediği halde ben oradan, e, hoca benden orada helallik istemedi. Benim sadece hocanın evimde hata ettim dediğim konu buydu. Yoksa ben hocana hiçbir zaman yüzüne karşı sizin akideni, akidevi hatanız yok diye inkar etmedim. Bilakis her yerde ve her zaman söylüyorum hocanın var. İstanbul'dakiler onun yalancı olduklarını çok güzel ispat ediyorlar deyip gayri ahlaki bir şekilde yaklaşıyor. Çamura tizi kalsın yine. Kim bu İstanbul'dakiler? Neyi ispatlamışlar bu İstanbul'dakiler? Yahu İstanbul'da 3-5 kişi hariç sizin menheçten eser mi kaldı? Sizin menhet İstanbul'da çöplüğe gitti, temizlendi, bitti. 3-5 tane sağda solda, birileri, kimileri edepli, kimileri de edepsiz, birkaç kişi var o kadar. İstanbul'da sizden eser kalmadı ki, bittiniz. Ben İstanbul'da, ki kardeşlerimle beraber biz davete devam ediyoruz. İstanbul'daki gelsin o insanlar kimmiş? Sözü söylüyor, çekiliyor kenara. Söylüyor, çekiliyor kenara. Kim bu? Kim bunlar? Ah Hasan Vahri, kardeşimiz burada, kendisi İstanbul'da. Bak ben onunla ayda bir kere veya iki ayda bir kere ya e, o da tesadüfen ya bir yerde denk gelirim ya gelmem o kadar. Ama bilir ortam o İstanbul'daki durumu var mı böyle bir şey? Kim? Ebu Zerkaya itham ediyor yalancılıkla kim? Yükleniyor İstanbul'a kim? Kim bunlar neler? Bilakis Bizim İstanbul'da menheci sayı olan insanlarla beraber o çalışmalarımız belli. İstanbul'da Hüseyincinizli gibi değerli bir kardeşin, İlyas Bulut gibi değerli bir kardeşin olduğu herkes kendi bulunduğu semtte yaptığı davetiyle herkes belli. Ama nerede bunların ortaya koydukları eserler? Silindi gittiler İstanbul'dan. Ve diğer şeylerden de yavaş yavaş siliniyorlar. Kayseri'de eser mi kaldı? Ankara gittikçe bitiyor. Sadece hocanın yandaşlarından birkaç fitneci var sağda solda dedikodu yaparak iftiralar saçıyorlar İstanbul'da. Başka da hiçbir şey yok. Ne diyor hoca? Diyor ki Ebu Ebuzerka bu davetin semeresi. Aman ankörlük ediyor diyor. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki. Bilakis ben bunu zaman zaman çeşitli ortamlarda ikrar ediyorum. Evet ben bu davetin semeresiyim. Evet sizinle ben hidayeti buldum ama ne yapayım? nispi olarak hidayetime vesile oldunuz diye yaptığınız ithamlara cevap vermeyeyim mi? Nankörlük neresinde bunun? Bana iftira atın cevap, cevap vereyim nankörlük olsun neresinde bunun? Böyle du, duygu sömürüsü yapmakta ne oluyor? Bu duygusal yaklaşmakta ne oluyor? Konuşmasında diyor ki bunları uzatmayın diyor. 6-7 aydır her yerde konuşuyor. Ben bunların oğulları yaşındayım. Bunların hepsi benim üzerime yükleniyorlar. Bunların bu saldırılarının sebebi... Hiç başka sağa sola çekilmesin kardeşler. Ben bunların ilmen, menheşlerinin batıl olduğunu ortaya koyunca bunlar ilmi olarak aciz kaldıkları için kişisel saldırılarla bunları öpmeye çalışıyorlar. Sonra sanki haksız yere kulağa çekilmiş bir mazlum çocuk, küçük çocuk olur ya o türlü tavırlarla mazlum ro rolü oynuyorlar bunlar. Birisi demiş ki hocaya Hoca bir ara beni çağırmış da konuşacakmış. bizi demiş ki hocam kayıt yap sonra inkar edebilir diyor hoca orada. Hoca da kayıt etmemiş onu edebinden dolayı. Sonra da ben inkar edince hoca pişman olmuş kayıt etmediğine. O, o adamın söylediği hocaya doğru çıkmış göğe. Benim inkar ettiğim falan yok. Bilakis ben her yerde söyledim ve burada da söylüyorum. Evet hocanın akidevi ve menheci hataları var. Goya ben bu hataları söylüyormuşum ama hiç hata saymıyormuşum, sayamıyormuşum. Bu da yalan. Alın size hata. Allah'ın siz harf ve konuşmasını inkar eden kim? İbrahim aleyhisselam Mekkeli müşriklerin şirkinden daha pis şirk koştu ama cahildi diye kafir olmadı. İbrahim aleyhisselam bu ay benim Rabbim dedi diyen kim? Tevessül meselesinde meşru olmayan tevessülü mutlak olarak büyük şirk sayan kim? Halbuki ehl sünnet bunu küçük şirk saymıştır. Ta ki kişinin zatına yönelinceye kadar. Bu hataları yapan kim? Meneci olarak kıyası hatasını yapan kim? İcma hatasını yapan kim? Selefin fehmi ve daha çok bir daha birçok saymadığım hataları bunların hepsini yapan kim? Biz daha ne kadar hata sayacağız? Ben fitneden uzağım kardeşler ama benim bu yaşadıklarım insanlara gayip olunca bunların bize bana karşı yaptıkları gayb olunca benim üzerine yüklenenler bu saldırılar gayb olunca insanlara hemen ön yargıyla bakıyor insanlar bana. E bunlar da bu kişiler de, bu hocanın etrafındaki bazı kimseler de e, hepsi değil tabi. Çok iyi kardeşler var aralarında. Allah hidayet etsin. Bazıları da çok adaletsiz olduğu için sadece tek taraflı dinliyorlar olayı ve böylece bana karşı tavırlar sergiliyorlar. Ama ben hepsine söylüyorum. Vallahi billahi tıllahi bunu kal bütün samimiyetimle söylüyorum Hepsine hakkımı helal ediyorum Bana köpek diyen yani o ümmi adama da Her türlü hakarete yapan Ahlaksızca e, e, Üzerime saldıran Ebu Said e de. Devamlı üzerinde yük var Devamlı ben birileriyle oturuyorum Daha geçen hadis inkarcıları ile oturduğum tekfircilerle keza Devamlı üzerinde yük var Bütün bunlara rağmen bunlar bana saldırıyorlar Ve ben bunların hepsini sineye çekiyorum Diyor ki hoca neymiş 3 alim sayıyormuşum da bir Elbani 2000 Useymin 3000 bas halbuki Elbani mezhepler hakkında şöyle şöyle diyormuş diye böyle işte gel mezhepleri reddediyormuş. Nasıl sen Elbani tavsiye edersin de sonra mezhepleri savunursun gibi yaklaşıyor. Ya subhanallah bu kadar tedlis olmaz. Bu kadar hakkı gizleme olmaz. Ben inanamıyorum yani bu insanlara. 1 Useymin binbaza hiç değinmiyor orada. Neden? Çünkü mezhepler konusunda görüşünü çok beğeniyor. Bakın tedlise bakın. Direkt sadece Elbani söylüyor, çekiliyor kenara. iki neden hemen mezhebe geçtin? Men, mezhep sadece mezhep, mezhepten mi ibaret? neden sadece e, mezhep Elbani'den bahsederken mezhep görüşünü açtın? 3. Elbani mezhep değil de genel menheçle ele alsan Elbani mezhep değil de genel menheçle ele alsana meseleyi men, mezhebe sıkıştırıp hakkı örtüyorsunuz Elbani kıyası kabul etmiyor mu? Elbani icmayı kabul etmiyorum. Elbani namazın şartları, rükünleri, müstahapları var. Abdestin şartları, rükünleri, müstapları var deyip mezhep usulü ağzıyla konuşmuyor mu? Sen bunların hepsini inkar eden kişisin. Sonra Abdullah Hoca'ya saldırıyor. E neymiş? Elbani Hoca Hoca'ya demiş ki Elbani Arap aleminde fitne çıkarmış demiş diyor. Bunu da çaptırıyorlar. Elbani'nin Abdullah Hoca'nın söylediği bu. Doğru veya yanlış onu konuşmuyorum. Abdullah Hoca'nın söylediği şu. Diyor ki Elbani döneminde Suriye o özellikle o dönemlerde taassup çok fazla ve Elbani de ters tepki yaparak biraz bu anlamda aşırı gidiyor ve bu bazı noktalarda fitneye sebep oluyor. Bu fitne çıkardı deyip hoca ortaya atıyor. Önünü arkasını kes sağını solunu kes veylül lil musalli namaz kılanların vay haline de ne arkasını al ne önünü namaz kılanlar helak olsun gitsin. Cümleyi kopar ortadan. Subhanallah. Tutuyor. Her yerde Abdullah Hoca'nın levh-i mahfuzundan bahsediyor. Çarptırıyorlar bunu. Abdullah Hoca'nın levh-i mahfuz meselesinde söylediği yüzde yüz isabetli. Ya bu kadar mı anlayamıyorsunuz meseleyi yani? Diyorlar ki ya Firavun'un küfrü de levh-i mahfuzda yazılmadı mı? Bilmem şöyle olmadı mı? Böyle olmadı mı? Yahu Abdullah Hoca levh-i mahfuza söylediği söz bu ümmetin Allah'ın üzerine yazmasından bahsediyor. Allah bu ümmetin üzerine dalalet yazar mı? Eğer bu ümmetin hepsi mezhepleri kabul etmişlerse mezheplerin bidat olduğunu söylememişlerse ve bunda da birleşmişse Allah bunu levh-i mahfuz'da bu ümmete bu mezhebi yazar mıydı diyor. Daha bunu anlayamıyorlar bunlar. Hadi deyin ki Abdullah Hoca laf sen biraz e, şey yaptı. E, cümleyi daha çok açmış, açması lazımdı. Tamam belki ona katılırsın, katılmaz. Ama bir tevhid ehli insanın bu kondan bu konuda bu cümlede ne kastettiğini bir insanın anlaması lazım ya. Anlayamıyorsa bu büyük bir cürümdür. Anlayamıyorsa bu büyük bir adaletsizliktir bir insana karşı yapılmış. Allah şahit abla hocayı savunmak için söylemiyorum. Kim olsa aynı şeyi söylerdim. Nitekim bakın az önce söyledim Cinisli ile Ebu Sait arasındaki meselenin de ben orada de, kısmen Ebu Sait hocanın yanında olduğumu söyledim. Yani ben birilerini savunmak için söylemiyorum. Kim olsa aynı şeyi söylerim. kara meselesinde bize iftira atıp duruyorlar. Genelde ben demişim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeye siyah dese alimler de beyaz dese ne olur? Alimler alınır, Resulullah terk edilir. Resulun sözü terk edilir, alimlerin sözü alınır vesaire. Yahu Allah aşkına ben bakın ben sizin yapmadığınız tekfiri yapıyorum ya. Ben diyorum ki böyle bir insan muayyen olarak kafirdir. Bakın siz muayyen olarak tekfir etmeye dahi cesaret edemiyorsunuz. Ben böyle söyleyene işte bu kadar şiddetli yaklaşıyorum. Benim burada anlattığım çok açık. Ben öyle bir cümle kullanmadım ki. Benim kullandığım cümle, bir yerde 100 tane, 500 tane, bin tane ayet hadis olsa, zahiri bu siyahtır diye görünüyor. Onun mukabilinde alimler icmadip Selef beyaz demişse ona, selefin sözü alınır. Neden? O ayet evet gerçek anlamda siyah beyaz diyor diye değil, sen onu yanlış anlamdığına hükmedersin. Çünkü alimler Allah'ın siyah dediğine beyaz derse dalalet üzerinde birleşmiş olur. E ümmet de dalalet üzerine birleşmeyeceğine göre o zaman mesele gayet açık. Allah'ın siyah dediğine alimler nasıl beyaz der ama ne olabilir? Bir ayet vardır, onlarca veya ayet vardır, onlarca hadis vardır, zahiri siyah diye görüyordur, görünüyordur. Sen onu siyah diye görüyorsundur. Ama alimler ona beyaz diyorsa bu beyazdır dedim ben. Neden? Çünkü o hadisi sen anlayamamışsındır, ona hükmedeceksin. O hadis olmuş olabilir, sen onu bilmiyorsundur ama alimler biliyordur. O ayet, o gördüğün rivayetler mutlaktır ama onu mukayyetleştiren başka rivayetler veya ayetler vardır. Sen onu bilmiyorsundur, farkında değilsindir. Veya o ayetler umumdur, onu haslaştıran ayetler veya hadisler vardır. Alimler bunları biliyordur, sen bilmiyorsundur. Birçok sebep olur. Yani bu ümmet dalalet üzere birleşmez. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Demiyor bazı noktalarda batıl işleyecek. Hayır, kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Benim söylediğim bu. Yahu bir insan gelse bana dese ki bir insan gelse aklı başında ergenliğe ermiş bir insan gelse ikrah altında değil ve şuuru yerinde gelmiş bana dese ki bir yerde alimler siyah diyor ama peygamber de beyaz diyorsa ben peygamberi terk edip alimleri alırım. Bu insana cehaletinin özürü diye bir şey söz konusu değildir. Cehaletin dahli yoktur bu insan kafir olur. Ben Türkiye'de hadis inkarcılarını muayyen olarak tek tekfir eden insanım. Diyebiliyorum kendimi. Varsa da başkaları ne mutlu. Benim bu konuda nasıl bir derdim olabilir hadislerle? Resul'le nasıl bir derdim olabilir? Benim bütün hayatım Resul'ün kitap ve sünnete davet olmuş. Ama sizden farklı olarak ben bir kaydı koymuşum kitap sünnetin yanına. O da ne? Selefin Fehmi adı altında kitapla sünnet demişim buna ben. Ben en az 20-30 yerde bu konuya dair far farklı derslerde değindim. Ve her fırsatta da değiniyorum. Çıkarın koyun ortaya nerede demişim ya. Ben nasıl böyle derim ki ben muayyen olarak tekfir ediyorum böyle bir insanı. Yani bu akıl dışı bir şey. Bunun bana nispet edilmesi akıl dışı bir şey. Daha aynı konuşmasında hoca Musa abi olayını çarptırıyor. Musa abiye sorduk falan... Ya işte Ebu Zarka böyle demedi mi? Musa abi de demiş ki hayır Ebu kastı falan bu. Sonra Ankara'dan birileri çıkmış ki demiş ki ya Musa abi yalan söyleme falan daha geçen bizi dinletmedin mi diyor. Bunu da çarptırıyorlar. Ha Musa abi burada. Olayı çarptırıyorlar. Musa abi onlara diyor hayır siz önünü ve arkasını dinlerseniz öyle anla söylemediğini anlarsınız diyor. Hoca göz göre göre artık yalan mı söylüyor vehme mi düşüyor ben anlayamıyorum. Yani konuştuğu hepsi 20 25 dakikalık veya ne bileyim yarım saatlik bir şey. Onlarca çelişki, onlarca birbirine teza şeylerle dolu. Ben anlamıyorum bunlar nasıl konuşuyor? Kim bunlara vahye diyor? Ne anlatıyorlar bunları? Hiç inanamıyorum yani. Dalga mı geçiyorlar? Oyun mu oynuyorlar? Hiç anlayamıyorum ben bunları. O yüzden kardeşler burada ben size son sözler olarak şunları söylüyorum. Çıkın sokaklara haykırın. Bağırın. Bunu anarşi çıkarma anlamında söylemiyorum. Davet anlamında söylüyorum. Yeryüzündeki tek hak fırkayız. Biz Selefiler yeryüzündeki tek hak fırkayız. Bizim menhecimizin dışında olan tüm fırkaların ve grupların akidelerinde küfrettiğimiz hususlar var. Yeryüzündeki tüm fırkalar Selef haricinde. Cehmiyesi, haricisi, tekfircisi, mutezilesi, akılcısı, şiası, rafizisi, eşaresi, maturdisi, kafir olan hadis inkarcıları'sı. Hepsi kıyamete kadar bizim selefin önünde diz çökmeye mahkumdur ve hep de diz çökmüşlerdir. Allah Subhanahu ve teala bütün dinler üzerinden bize İslam'ı seçmiştir. Binlerce batıl din içerisinden Allah İslam'ı bize nasip etmiştir. İslam içerisinden de onlarca yüzlerce hak fırka var. Onlardan da bize selefi nasip etmiştir ve selefe kendisini nispet eden onlarca cahil sapık gruplar var ve bu grupların içerisinde de bize hak olan grubu nasip etmiştir. Biz öyle fırkayız ki biz mahsumuz hata etmekten. Biz fırka olarak ehli sünnet olarak hata etmekten mahsumuz. Bizim menhecimiz öyle salim Öyle güçlü bir menheştir ki 1400 senedir ayakta durmuştur. Bütün kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, ateistlerin, muhtezir diğer İslam'a kendisini nispet eden fırkaların bütün saldırılarına rağmen 1400 senedir, maddi, manevi, ilmi her türlü saldırılarına da rağmen, ehli Sünnet'i çökertememişlerdir. O taife kıyamete kadar duracaktır. Ebu Said Hoca saldırsa da onun etrafındaki insanlar da saldırsalar yıkacakları insan Ebu Zerkadır. O kadar. Çökertecekleri Ebu Zerkadır. O kadar. Ama o hak olan taifeye zerre kadar zarar veremeyeceklerdir. Bunlar ta ki Allah'ın bir rüzgar gönderip de o hak taifenin ruhunu alana kadar onlar baki kalacaktır. Kimsenin hiçbir kimsenin iftirası ta'nı o iftira ve ta'n ettiği kişilerin dışındakilere zarar veremeyeceklerdir. O hak taifenin hiçbirisine ...zarar veremeyeceklerdir. Son olarak şunları söylüyorum. Bundan sonra da cevap verirlerse bana... ...ben bu konuşmalarımı yaptım. Bundan sonra da cevap verirlerse... ...ben artık itibar alıp cevap vermeyeceğim. Tabii çok özel bir maslahat görürsem o ayrı. Ben kendi ilmime, davetime önüme bakıyorum. Bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğim. Her zaman yaptığım gibi fitne, fitne, fitne fitneci olmadım... Fitnelere girmedim, fitneden yüz çeviriyorum. Benim etrafımdaki davette beraber olduğum kardeşler bunu çok iyi biliyorlar. Ben sırf bu davet için, fitnelerden uzak durmak için çok kişiden vazgeçtim, çok insandan vazgeçtim. Gerekirse de yine yaparım bunu. Bu arada müsait olduğum müddetçe kapım bazı istisna kişiler hariç herkese açık. Gelsin, sorsun Selefin fehmini, menhecini anlatayım. Menheci anlatırım. Devamlı gelenler var, soranlar var, ziyaret edenler var. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Genel olarak kardeşlerin benden istedikleri beklentileri belli. Bunları çok iyi biliyorum. Benden beklentileri şunlar. Benden yaptığım derslere, okuttuğum kitaplara devam etmemi. Bu dersleri çoğaltmamı istiyorlar. Diyorum ki değerli kardeşlerim hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle her zamanki gibi derslerime ben yoğunlaşacağım. Fitneden uzak duracağım İnşallah zaten yeni ders programları da yaptık en kısa zamanda tüm hızıyla devam edeceğiz inşallah yeni bir yer de açtık Allah ve Teala bize nasip etti böyle medrese usulü bir yer açtık bir dernek Allah'ım da olsun çok daha hızlandıracağız onu son söz olarak diyorum ki tabi onu söylemeden önce hep bana soruyorlar hocam Türkiye'de kimin derslerini dinleyelim diye Devamlı mesajlar geliyor veya sesli olarak soranlar oluyor, gelip soranlar oluyorlar vs. Vallahi kardeşler metin olarak, yetiştirme olarak bakın, ilmi metin metin kitaplar olarak yani alimlerin menhecinde ilmi metin kitaplar olarak ve yetiştirilmede bir düzen olarak Türkiye'de ben size özellikle iki kişiyi tavsiye ediyorum. Birincisi Hüseyin Cinisti kardeşimiz, ikincisi İlyas, İlyas Bulut kardeşimiz. Özellikle İlyas Bulut Türkiye'de ilmi, metin olarak ve tertip olarak akideyi en en iyi anlatan kişidir. Cinistçi de yaklaşık o seviyededir. Ben size bunları tavsiye ediyorum. Tekrarlıyorum metin il, metin kitapları okutma babından ve tertip babından söylüyorum. Yoksa Türkiye'de daha sizin de hepinizin bildiği meşhur bir iki davetçi daha var. Onların dersi de ortada bellidir zaten. Onları takip edin diyorum ben size. Özellikle İlyas Bulut'un derslerine ve Hüseyin derslerine düzenli bir şekilde devam ederseniz çok şey kat edersiniz. Son olarak şunu söylüyorum. Selefin Fehmi, Selefin Fehmi, Selefin Fehmi. Alimlerimiz, alimlerimiz, alimlerimiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Wallahu alem, sallallahu ve sellem, mübarikala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu Aleykum ve